1721, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in takva ve ahiret için çalışmakla ilgili hutbesi, evet, Ebu Bekir bize bir hutbe okuyarak şunları söyledi, size Allah korkusunu ve Allah'a gereği gibi hamd ve sena etmenizi, her zaman ümit ve korku arasında bulunmanızı ve isteklerinizi ısrarla Allah'tan istemenizi tavsiye ederim, çünkü Allah Teala, Zekeriya ve ailesini överken, gerçekten onlar hayır işlere koşarlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi ve bize derin saygı gösterirlerdi, Enbiya, 21.90 90, buyurmuştur, sonra ey Allah'ın kulları, bilmiş olunuz ki, Allah Teâlâ üzerinizdeki hakkına karşılık sizi rehin almış, bu hususta sizden kesin söz almıştır, sizden fani ve az olanı, baki ve çok olan ile satın almıştır, Allah'ın kitabı aranızda bulunmaktadır, onun acayiblikleri bitmez, tükenmez, nuru sönmez, onun sözünü tasdik ediniz, onun kitabından nasihat alınız, karanlık bir gün için kendinize gören bir göz hazırlayın, çünkü o ancak sizi kulluk için yaratmıştır, size kiramen katibin denilen melekleri değerli yazıcılar olarak gözetleyici kılmıştır, sonra, ey Allah'ın kulları, biliniz ki, siz ne zaman sona ereceğini bilmediğiniz bir ömür süresi içinde yaşıyorsunuz, eğer ecelinizin Allah için amel ederken bitmesini istiyorsanız, bunu yapınız, Allah'ın yardımı olmazsa bunu yapamazsınız, öyleyse eceleniz gelmeden ve kötü amelinizle karşılaşmadan önce Allah yolunda yarışınız, çünkü bazıları bu fırsatlarla, başkalarına bırakmış ve kendilerini unutmuşlardır, sizi böyle davranmaktan sakındırıyorum, kurtuluşa süratle gidiniz, kurtuluşa süratle gidiniz, kurtulunuz, kurtulunuz, kesinlikle sizin arkanızdan çok hızlı gelen ve sizi yakalamak isteyen bir düşman vardır.